Ağzıb Allah Saniyel Alem, min Şeytanı Rje. Rabbi Ağzıbıke minhemezati şeyatı, ve Ağzıbıke Rabbi enyhzurun. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Kul Ağzıbı Rabbı Nasi, Malik Nasi, İlahı Nasi, min Şerri Vessvası, İlhanası. Ellezi yuvası şu fi sordurı nasi min el بسم ve الرحمن الرحيم r-Rahmani r-Rahim. İnna Allah bemaileketi hu yu sallu na al Nabi. Ya eyuha laddina amenu sallu alayhi ve sallim Sallu ala Muhammed. Sallu ala şefi'i zülubine Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Ol menba'i bağı belagat, ol mahzeni fazlı saadet, ol andeli bi gül zarfesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-i seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, ilhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyâke nâbüdü ve iyâke nesta'in. İhtinaş sıratel müstakîm. Sıra attalıdılar, eğer onlara emtia olursanız, onlara aleyhim olursanız, onlara emtia olursanız, onlara emtia olursanız, onlara emtia olursanız, onlara emtia olursanız, onlara emtia olursanız, onlara emtia olursanız, onlara ve esabehum fethan galibe ve maganime kesiraten ye'huzunha ve kana Allahu azizen hakime va'adakum Allahu maganime kesiraten ta'huzunaha fa'ajjala lakum hazihi ve kaffae eydiyen nasi anküm ve li tekuna ayeten lil ve yahdiakum siratan mustaqime Allah azim Ve bellagena Resulüne ve Resulü'l-Kerim Ve nahnu ala me gale khaliguna ve râzikuna ve mevlana Şahidine, Bi kalbin selim Cenab-ı Hak Cibrili i Emin Namus-u Ekber vasıtasıyla Efendimiz iki cihan serveri Muhammeden'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğum şu ayet-i celilelerinde buyuruyorlar ki Es'ra'i sure Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unke tahtash-şecerati fa alma ma fi kulubihim fe enzel eskinete aleyhim ve esabehüm fethen garibe. Sadakallahu'l azim. Çok aziz ve muhterem müminler. Malumunuzdur ki bugün Muharrem-i Şerifin ikisidir. Yani Hicri 1325. sene tamamlanmış. 1326'ya girilmiştir. Cenab-ı Hak geçmiş senedeki hatalarımızı affı mağfiret buyursun. Bu önümüzdeki seneyi de bizim için hayırlara vesile yapıp kendi rızasına muvafık bir şekilde seneyi geçirmek kendi rızasına uygun bir vaziyette yaşayıp Rıza'yı yı ilahisine erdirmiş olduğu kullarından eylesin. <gülüyor> Muhterem müminler, bir Müslümanın üzerine düşen vazife, <gülüyor> evvela ehli Sünnet ve Cemaat inanç ve itikadına göre sağlam, sahih bir inancı olması lazım. Yani İslam dinine göre neye nasıl inanılması lazım onu bilip ona göre inanması lazım. Ondan sonra ondan sonra bir salih amel etmesi, ameli salih olması lazım. Ondan sonra da yapmış olduğu bu iman ve amelde ihlası olması lazım ki paçayı kurtarsın. Demek ki evvela sahih bir itikat, Ondan sonra salih bir amel. Ondan sonra amelinde ve itikadında ihlas. İhlas. İlim, amel, ihlas. Buradaki ilimden maksat aynı zamanda imandır. Bunlar bir araya geldiği zaman insan kendisini kurtarabilir. Bunlar eksik olursa Mesela ihlas eksik olduğu zaman, ihlassız yapılan ameller reddedilir. Allah muhafaza buyursun. Amel olmadığı zaman, iman, muhafaza edilip edilememesi fevkalade şüphelidir. Fevkalade şüphelidir. Çünkü, imanı etrafında koruyan, farzlardır, vaciplerdir, sünnetlerdir, müstahaplardır. Böyle küfür fırtınası eserken imanı muhafaza etmek için onun etrafını farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplarla koruma altına alacaksınız ki iman muhafaza edilsin. Yoksa Allah muhafaza. İman kaybolup gidebilir. Şimdi durum böyle olunca Bilhassa itikadımızı düzgün tutmak her şeyin aslı esası odur. Ehli sünnet ve cemaate göre nasıl inanmamız lazım geldiğini bilmek ve ona göre inanmak. Şimdi iman nedir denildiği zaman yani bir insanın mümin sayılması için neye ihtiyaç var? Bir insanın mümin sayılabilmesi için her şeyden önce altı şeye inanması lazımdır. Öyle mi? Bunlardan birincisi Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun var olduğuna inanacak. Sade varlığına değil birliğine de inanacak. Varlık ve birliğine inanacak. Bunun yanında daha doğru Cenab-ı Hak ile alakalı daha birçok bilinmesi ve inanılması icap eden hususlar var. Onları nereden öğrenecek? İslam'da yazılmış olan akaid diye kitaplar vardır. Oralardan öğrenecek. Mesela nedir öğrenebileceği? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu öğrendik. Vallahi üzülcelal vardır. Birdir. Peki Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var mıdır yok mudur? Var ise bu sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın zatının aynı mıdır yoksa gayrı mıdır? Cenab-ı Hakk'ın sıfatları nelerdir? Zati var, sübuti var, fiili var. Bunlar ehl sünnet vel cemaat itigat ve inancına göre öğrenilmesi icap eden teferruattır. Ama itigatla alakalı. Ondan sonra ikinci öğrenilecek husus, peygamberlerin varlığı ve peygamberleri Hazreti Allah'ın göndermesidir. Bu hususta bilinmesi icap eden de, bir insanın peygamber olması için nelere ihtiyacın yani o peygamberin neleri taşıması temsil etmesi lazım peygamberde bulunması lazım gelen vasıflar bunlar aranır ayrıca ayrıca meleklerin varlığı kitapların mevcudiyeti kaderin hazreti Allah tarafından halk edilerek meydana gelmiş olması hayır ve şer, ahiret cennet cehennem bütün bunlara inanmak inanmak bir mümin olmanın icaplarıdır. Bunu ben söylemiyorum veya benim şu anda dile getirip ifade etmem e, mutlaka kendiliğimden değil bir kaynağı vardır. Nereden alıyoruz? Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam gelmiş iman nedir? Mümin kime derler ya Resulullah diye sormuş. Peygamberimiz cevabı böyle buyurmuş ve bu cevabı dinledikten sonra da doğru söylüyorsun ya Resulullah demiş. İşte mümin olmak için bunlar aranır bir adamda. Şimdi bunun yanında bunun yanında bir insanı itikadında peygamberi peygamberimizin yanında arkadaşları var, sahabeleri var. Bu sahabelerin efendim bize kadar intikal eden bilgileri var. Buralarda ne yapacağız? Nasıl inanacağız? Ne diyeceğiz o peygamberimizin arkadaşlarına? Öyle mi? Bizler hep şunları öğrendik. Bakınız peygamber ismi geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem denir. Yani bu şu demektir. allah ona rahmet etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin yanında sahabeler zikredildiği onların ismi geçtiği zaman radiyallahu anh denir Hazreti Allah onlardan razi olsun demektir Bakınız Hazreti Allah onlardan razi olsun ha. Evliyaullah zikredildiği onlar büyükler bahsedildiği zaman sahabe olmayanlar rahmetullahi aleyh denir Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun Bakınız, peygamber zikredildiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram zikredildiği zaman söylendiği zaman radıyallahu an evliyaullah zikredildiği zaman efendim veyahut da alim salih bir amil, alim zikredildiği zaman rahmetullahi aleyh mesela imam-ı azam hazretleri zikredilse bir yerde imam-ı azam diye Sadece yalnız böyle demek değil İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh denir Allah-u Zülcelal'ın rahmeti üzerine olsun Edep buna yakışır Eğer söylenecek Veli-Evliya'dan olan zat Manevi tasarruf sahibi Manevi tasarruf sahibi Himmetleriyle ümmeti Muhammed'e yardımcı olan Zatlardan ise KADDESALLAHU SIRRAHUL AZIZ Denir Hazreti Allah onların sırrını masar oldukları manevi sırrı aziz kılsın denir. Ve böylece hürmetli ifadeler. Şimdi bakıyoruz baştan sona peygamberlere ne denilecek? Müslümana yakışan edep ne? Edep ne? Efendim sahabe-i kirama denilecek bu husustaki Müslümanın edebi ne? Evliyaullah'a ne denilecek bundaki edep ne? Salih alimlere ne söylenecek onun edebine bunları böylece ifade ediyoruz. Ama ama bir de bakıyoruz ki bu mevzuda Müslümanım dediği halde Sahabi kiramın aleyhinde konuşabilenler var. Sahabi kiramın aleyhinde konuşanlar var. Onların hakkında efendim ileri geri söz söyleyenler var. Eğer kitapların şeyine, tetkikine inersek, orada hakikaten birçok şeyler görürüz, birçok şeyler görürüz. Hatta burada memleketimizde bile, memleketimizde bile bazı insanlar vardır, bir alimle tanışmıştır, o alimin durumu ne ise, ne ise onu tanıyan onunla beraber oturup kalkanlara o alimin düşünceleri, inancı aynen aksediyor. Aynen aksediyor. Bakıyorsunuz konuşurken sahabe-i kiram, rıdvanullahi aleyhim ecmaîn, Allah huzul hepsinden razı olsun ama bunların arasında geç söylenirken Hazreti Muaviye diyorsunuz, yok diyor. O nerede Hazret? Aleyhinde konuşuyor. Ondan sonra Hazreti Ayşe validemiz mevzu bahis oluyor. Hayır diyor. O şöyle yapmıştır veya böyle yapmıştır gibi ileri geri konuşuyor. Muhterem müminler. Şimdi bu Muharrem-i Şerif ayının onu yarın Aşura günü olacaktır. O günle alakalı yapılacak ibadetin taatın hakkında inşallah önümüzdeki cuma Aşura gününden evvel size tekrar konuşacağım için o Aşura gününde ne oldu ve bizim ibadet ve taat olarak o gün neler yapmamız lazım geldiğini inşallah Rabb'im izin verirse önümüzdeki cuma etraflıca arz edeceğim. Yevmu Aşurada ne oldu? O gün bizim ne yapmamız lazım? Bunları izaha çalışacağım ve taze yakın da olduğu için muhakkak muhakkak daha faydalı olacaktır. Çünkü hafızamızda taze olacak, icabına göre amel edeceğiz. Şimdi bu kadar şu kadarını söyleyeyim. Muharrem-i Şerifin birinden birinden 10. güne kadar 9 gün oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Sevabı çoktur. Sevabı çoktur. Bilhassa bilhassa hiç olmazsa 8 9 10. günleri oruç tutmalıdır 8-9 10. günleri çünkü peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'yi şereflendirdiği zaman şereflendirdiği zaman Medine'de Yahudilerin Yevmi Aşura'da yani Muharrem'in 10. gününde oruç tuttuklarını gördü onlara sordu Niye oruç tutuyorsunuz dedi. Hikmetini bakalım biliyorlar mı diye. Onlar da dediler ki bugün bizim için sevinci günüdür. Hayırlı bir gündür. Çünkü bugün Hazreti Allah bizim peygamberimiz Hazreti Musa'yı Musa Firavun'un şerrinden kurtardı. Dolayısıyla Beni İsrail olan bizim dedelerimizi de Hazreti Musa devrinde yaşayan Baba ve dedelerimizi de Firavun'un şerrinden kurtardı. Firavun'un şerrri ne? Hiç çocuklar. Erkek çocuklarını kılıçtan geçiriyor, kestiriyordu. Kadınları erkek şeyi bırakıyordu sadece. Hanımlarını bırakıyor. Onları da hizmetçi olarak kullanıyordu ve böylece üzerlerinde baskı var. Daha da manevi bakımdan da ben sizin ilahınızım. Benden başka ilah kabul edemezsiniz diyordu. Böyle bir zulüm vardı. Şimdi İnsanları rahat da bırakmıyor. Diyor adamlar deseler ki ya ne işin varsa gör. Biz de kendi ibadetimiz, taatimizle inancımızla baş başa kalalım deseler hayır diyor. Benim ilah olduğuma inanacaksınız diyordu. Böyle bir üzerlerinde maddi ve manevi zulüm vardı. Muharrem-i Şerif'in onun da Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'yı Firavun'un bu tasallutundan dolayısıyla Beni İsrail'i kurtardı Be de Firavuni de ordusuyla beraber helak etti onun için biz bugün bayram ederiz bugün bizim için hayırlı gündür biz de Cenab-ı Hakk'a teşekküren oruç tutarız dediler Medine'de Yahudiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman şöyle buyurdu Hazreti Musa benim kardeşimdir ben ona sizden daha layık, daha yakınım buyurdu. Ve Muharrem-i Şerif ayının e, 10. günü oruç tutma hususunda ümmetini yasaklamadı. Ve onları bir nevi orucu tutmaya da sevabından bahsederek teşvik buyurdu. Sonra Müslümanlar dediler ki ya Resulallah biz bu halimizle Yahudilere benziyoruz yani oruç da tutsak onların tuttuğuna benziyoruz. O zaman buyurdu ki Resulullah Efendimiz önümüzdeki sene kısmet olursa bir gün evvel de tutacak onlara benzemeyeceğiz. Tirmizi'de nakledilen Tirmizi'nin kaydettiği bir hadisi şerifte aynen şöyle diyor. Bir gün onlardan evvel bir günde sonra olmak üzere üç gün tutacağız ve yine onlara muhalefet etmiş olacağız. Onla, oyuna orucu tutacağız kazancı manevi kazancı çok ama onlara benzemeyeceğiz buyurdu fakat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü vefa etmedi ve önündeki sene muharremayı gelmeden evvel bu konuşmalar geçtikten sonra bir muharrem daha gelmeden hazreti rasulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete intikal etti ve bunun için şimdi Muharrem ayında aşura gününde iyisi, en iyisi şöyledir Yani en az bir gün tutmak. Biraz daha iyisi iki gün tutmak. Daha iyisi üç gün tutmaktır. Hatta ve Evliyaullah'tan birçokları Muharrem-i Şerif'in birinden onuna kadar oruç tutmanın çok sevap olacağını bilhassa Bilhassa Perşembe, Cuma, Cumertesi'yi peş peşe üç gün tutmanın büyük manevi kazançlara sebep olacağını zikretmişlerdir. Önümüzdeki Perşembe günü şey olursa, başlarsak bu şeye de gayet uygun düşecek sayılara. Perşembe, Cuma, Cumertesi günü oruç tutsak önümüzde ki... Bu şeylere de bileyim söylediğim hem Cuma, Cuma, Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinin bir arada oruç tutulmasına hem de Muharrem-i Şerif'in 8, 9 ve 10. günlerini oruçlu geçirmemize sebep olacaktır. Ve böylece manevi kazancı çoktur. Dediğim gibi Muharrem-i Şerif'in 10. günü ne oldu başka? Daha neler oldu Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine? İnsanlara daha böyle ihsanı nedir? Nasıl olmuştur? Onları önümüzdeki cuma yapacağım konuşmada arz edeceğim. Şimdi itikadımızı düzgün hale getirmek için Eshab-ı Kiram hakkında bizim inancımız ne olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Evvela şunu ifade edeyim ki maalesef bu memlekette ve dünyanın başka yerlerinde yerlerinde Müslümanların veya Müslümanım diye ortaya çıkan Saf insanların bozulmasında en büyük sebep Onların alim diye gördükleri adamlardır Alim diye gördükleri Eğer o adamlar Salih insanlar değilse Çeşitli mülahazalar ile o ümmetini yapıyor maalesef bozuyor ve o bozuk halde devam etmelerine sebep oluyor sebep oluyor şimdi bu hususta en önce ele alacağımız nedir? Kur'an-ı Kerim'dir ondan sonra hadisi şeriflerdir bakınız Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz nedir? Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de bir rüya gördü. Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra bir müddet sonra bir rüya gördü. Rüyasında, rüyasında kalktı, hesabına anlattı. Dediler, buyurdular ki rüyamda Mekke-i Mükerreme'ye gitmişiz, Kabe'yi tavaf ediyoruz. Ondan sonra da saçlarımızı efendim tıraş ettiriyoruz, tıraş ettiriyoruz. Böyle olunca bunu hemen şöyle anladı hesap Demek ki ömre yapacağız dediler. E zaten Mekke-i Mükerremeden geldikleri için e, vatanlarına karşı da bir şey var, hasret var, arzu var. Demek ki ömre yapacağız deyip bu şeyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasını bir ömre müjdesi olarak anladılar ve herkes hazırlığını yaptı. Peygamberimiz de ömre yapmak üzere yola çıktı. Yola çıktı. Ama kısa bir müddet önce Mekke-i Mükerreme'den ayrılmıştı. Hem de Mekkelilerin hayatına kastetmesi üzerine ayrıldı ve Mekkeliler peygamberimize Müslümanlara düşman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye denilen yere geldiği zaman Mekkeliler önüne çıktı ve dediler ki müsaade etmeyiz etmeyiz. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Benim maksadım sizlerle harp etmek, kavga etmek değil. Ben Kabe'yi tavaf edeceğim, tavaf edeceğim. Safa ile Merve arasında sağ edip ömre yapıp dönüp gitmek istiyorum. Burada kalıcı da değilim. Hayır dediler. Bizim hakimiyetimize karşı bizim üstümüze gelip bizim hakim olduğumuz beldede böyle bir hareket katiyen olmaz. Zaten de kızıyorlar. İmkan yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela sahabe-i kiramdan bir zatı oraya, on, Mekkelilere gönderdi. Bu maksadını onlara bildirdi. Fakat onlar bu sahabeyi sahabeyi efendim hiç de şeye, elçiye gönderilen bir zata yapılacak muameleye yakışmayacak tavırlarla bu sahabenin hatta hayatına bile kastetmek gibi hareketlere tevessül ettiler ama orada yakın tanıdıkları bunu sahiplendi, ölümüne sebebiyet vermeden önledi ve böylece himayesi altına aldı ama devesine zarar verdiler. O da dönüp Resulullah'a durumu haber verdi. Bunun üzerine Hazreti Resulullah Hazreti Ömer'i çağırdı. Ya Ömer seni Mekke-i Mükerreme'ye göndermek istiyorum Me Mekkelilere niyetimi, niye geldiğimi onlara iyice anlatasın ki ben önü böyle mani olmayalar buyurdu. Hazreti Ömer'in buradaki re'yi, ictihadı kanaatişi oldu. Dedi ki ya Resulallah, Mekkeliler biliyorsun benimle en kavgalı olanlar onlardır. Çünkü Müslüman olduğum zaman kılıcımı çekip Çocuklarını yetim, hanımını dul bırakmak isteyen çıksın ortaya dedim. Onlara böyle en ağır hakaretleri yaparak ve oradan ayrıldım. Mekkelilerin bana karşı böyle bir düşmanlığı var. Düşmanlığı var. Ama Hazreti Osman radıyallahu An ise hem yumuşak tabiatlı hem Mekkeliler onu sever. Orada da birçok akrabaları var. Onu gönderirseniz daha isabetli olur dedi. Hazreti Rasulullah Hazreti Ömer'in bu mütalaasını uygun buldu ve Hazreti Osman'ı gönderdi. Hazreti Osman radıyallahu an gidip onlara durumu anlattı. Onlar akrabalarına inanmamış olsalar bile sahip çıktılar Hazreti Osman'a ama Hazreti Osman'ı göz hapsine aldılar. Bu defa Resulullah Efendimize haber geldi Müslümanlar arasına şöyle bir haber. Hazreti Osman Şehit edilmiştir diye Tabi Müslümanlar bundan fevkalade Üzüntü duydular Galeyağına geldiler Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam da Peygamberimize gelip Evvela oradaki Müslümanlarla Bir biat tazeleme Bir Müslümanlık şuurunu Yeniden efendim Tazeleyip ifade etme ihtiyacı duyuldu. Bunun da bir hikmeti var. Cebrail aleyhisselam peygamberimize bunu bildirince orada 1500 kadar sahabe. Kimisi çocukları saymayarak 1400 der bazı kitaplarda ama 1500 kadar sahabe Beytü'l-Hudeybiye'de, bir ağacın altında peygamberimize gidip "Ya Resulallah, uzatın elinizi." dediler. Ve Peygamberimiz elini uzatıp Peygamberimize biat ettiler. Yani, Ya Resulallah seninle beraber Allah yolunda cihad edeceğiz. Kaçmayacağız. Dönmeyeceğiz. Seninle beraber <gülüyor> beraber din uğrunda ölmeye raziyiz. Öleceğiz. Şehit olacağız. Kaçmayacağız Ya Resulallah. Şimdi şimdi bu biatı yaptılar ve peygamberimizin elinden tutarak Bu biatlerini böylece tazelediler Bunu tabi Mekkeliler de duydu Duydu E Hazreti Allah'ın kudreti Bu söz verişlerinden Cenab-ı Hak razı oldu 1500 kadar sahabe orada Bu sözü verince Hazreti Allah Celle Celaluhu Bakınız ne buyurdu Fetih suresinde Eûzu billahi bismillahir rahmanir rahim. radiyallahu anil müminine Habibim muhakkak hazreti Allah müminlerden razı oldu. Müminlerden razı oldu. Hangi halinde, neyinden razı oldu? İz yubayiu nake tahteshcearati. Hani ağacın altında sana biat ettiler ya, işte o biat eden müminlerden Hazreti Allah razı oldu. Bakın orada bulunan bütün müminlerden Hazreti Allah razı oldu. Ne büyük müjde. Şimdi biz birbirimize en büyük dua olarak ne yaparız? Çok memnun olduğumuz zaman Allah senden razı olsun deriz. Öyle değil midir? Eğer bizi, bizi, birisi bize dese ki Hazreti Allah senden razı olmuştur Bu bizim için en büyük bayramdır Bakın burada Cenab-ı Hak vahiy göndererek Habibim o Hudeybiye'deki ağacın altında Sana biat edip Söz veren müminlerden Razıyım buyurdu Ne büyük müjde Hepsinden razıyım Ve Ondan sonra da Ondan sonra da Cenab-ı Hak hem de öyle sadece görünüşte yapılan bir hareketten değil, demek ki o müminlerin içi ne kadar samimi, içleri ne kadar dışlarına uygun ki? Fa alime mafigulu bihim. Hazreti Allah sadece zahiren hareketlerine bakıp değil, kalplerinde olanı da bildi. Ama ama Hazreti Osman'ın haberi gelince hepsi gayrete geliyordu. Fe enzel aleyhim onların üzerine Hazreti Allah sükunet indirdi ve yerlerinde durabildiler. Bu biat gel yapıldığı zaman Mekkeliler korkuya kapıldı. Bu biatın öyle bir tesiri oldu ki manevi tesiri Mekkeliler korkup peygamberimizle harp etmeye cesaret edemediler ve dediler ki ya Muhammed ya Muhammed seninle biz bir anlaşma yapalım. Peygamberimizle de, tamam dedi. Zaten Peygamberimizle de anlaşma yapma taraftarı. Neden taraftarı? Hazreti Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Etrafındaki sahabelerle biat et buyuruyor da Mekkelilerle harp etmeye izin vermiyor Hazreti Allah hikmet ilahi. Vermiyor. E izin vermeyince izin vermeyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen harp etmemenin yollarını arıyor. Ağır şartları kabul ediyor yine harp etmeye şey değil taraftar değil. Neden? Hazreti Allah izin vermiyor. Hikmeti var. Ve onlar gelip anlaşma yapalım deyince peygamberimiz de peki anlaşma yapalım buyurdu. Anlaşma şartlarında bayağı ağır görünen şartları kabul etti Peygamberimiz Ama o anda sahabe-i kiramın içerisinde bilhassa Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi mübarek zatlar Bayağı ileri geri efendim zorlandılar Harekete geçiyorlardı Kabul edemeyiz bu maddeleri Resulullah ettikçe fazla bir şey de diyemiyorlar ama zorlanıyorlardı Cenab-ı Hak yardım etti. Fe enzele aleyhim. Onların üzerine sekineti yani böyle sakinliği indirdi. Kalplerine hakim oldu, hakim oldu ve esabehun fethen garibe. Onlara da çok yakında bir fetih nasip etti. Böylece rahatladılar. Rahatladılar. Orada olanlar oldu. Fakat bakınız ben burada Hz. Ömer orada şunu yaptı, Resulullah'a bunu yaptı şöyle diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Biz Müslümanların edebi şu olmalıdır, şu olmalıdır. Şimdi ben bu hususu burada anlatırken, size naklederken Hazreti Ömer radıyallahu an burada olsa, Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık burada olsa ve diğer sahabeler o ve ağacın altında biat eden sahabeler burada olsa, benim sözlerimden rahatsız olmayacak bir bu kullanmam lazım. Esaba karşı takınılacak edep bu olmalıdır. Bakınız onlar burada olsalar ve bu konuşmayı dinleseler bu usluptan rahatsız olmamalılar. Çünkü onlardan Hazreti Allah razı olmuştur. Biz onları nasıl rahatsız edebiliriz? Evet. Onların kendi aralarında bile fazilet farkı olanları rahatsız etmeye Resulullah tahammül etmemiştir. Bakınız bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an ile Ebu bekir Sıddık arasında arasında bir hususta ihtilaf çıkmış ve bu ihtilaf üzerine Hazreti Ebu bekir Sıddık Hazreti Ömer'e radıyallahu an biraz sert davranmıştır. Ondan sonra Hazreti Ebu Beklini Sıddık yaptığı hareketin uygun olmadığını anlamış, Hazreti Ömer'den özür dilemiştir. Hazreti Ömer de özür dilemesini kabul etmemiştir. Bunun üzerine Hazreti Ebu Beklini Sıddık, Resulullah nerede diyor, falan evde diyorlar. Eteğini topluyor mübarek koşarak eve geliyor, o evin kapısını çalıyor, içerden Resulullah Ebu Bekri'ni Sıddık'ı görüyor görüyor eteğini toplamış telaşlı bir vaziyette Ebu Bekir'e izin verin bir telaşı var galiba bir şey olmuş buyuruyor ve Ebu Bekir'in Sıddık içeri giriyor ya Resulallah ya Resulallah Hazreti Ömer'le aramızda bir durum oldu o ar efendim bir ihtilafımız vuku buldu ben ona biraz sert davrandım sonra da özür diledim ama özrümü kabul etmedi ne olur ya Resulallah bizi barıştırın diyor Hazreti Resulullah Efendimiz otur diyor. Ebu Beklini Sıddık'a güler yüz gösteriyor ve oturtuyor. Otur diyor. Sonra bir müddet sonra Hazreti Ömer zaman geçince o Ebu Beklini Sıddık'ın özrünü kabul etmemenin yanlış olduğunu anlıyor. O da dönüp doğruca Ebu Beklini Sıddık'ın evine gidiyor. Bakıyor Ebu Beklini Sıddık yok bulunabileceği yerleri bakıyor bulamıyor o da diyor ki Resulullah nerede acaba diyor filan evde diyorlar o da koşuyor gelip kapıdan izin alıyor huzuru saadete giriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekri'nin Sıddık'a ne kadar kıymet veriyor bakınız diyor ki ne oldu ya Ömer diyor bunun üzerine ya Resulallah olanlar oldu olanlar oldu bizi barıştırın diyor ama fahri kainatın mübarek yüzünde bir gazap hali görülüyor o biraz önce Ebu Bekir'in Sıddık'ın yanındaki o beşaşet dediğimiz güler yüzlülük o memnuniyet hali yüzünden gidiyor ve bir gazap hakim olunca Ebu Bekni Sıddık bakıyor ve derhal anlıyor vaziyeti. Resulullah'ın önüne dizleri üzerinde yürüyerek. Ya Resulallah diyor bu hadisede bütün kabahat benimdir. Ömer'in üzerine yürüyen benim diyor. Ya Resulallah diyor. Hata bendedir diyor. Resulullah'ın gazaplandığını görünce bunun üzerine Hazreti Resulullah Efendimiz kendi aralarında o Faziletli zat sıddık Ekber'e karşı bu tavrı hoş karşılamıyor ve ondan sonra dönüp meclise şu konuşmayı yapıyor. Diyor ki sizin hepiniz ben peygamberim dediğim zaman beni tekzip ederken yalanlar iken bu gördüğünüz ihtiyar zat beni tasdik ediyordu diyor. Ebu Bekri'nin Sıddık için. Siz beni tekzip ederken bu beni tasdik ediyordu diyor. Ondan sonra siz Mekke-i Mükerreme'den ayrılmış Medine-i Münevvere'de iken benim hayatım tehlike, Mekkeli düşmanların peşime takılmış, beni ararken ararken işte şu Medmekke-i Mükerreme'deki falan mağarada bana zarar gelecek diye gözyaşları döken işte bu zattı diyor ve bütün bunları söyledikten sonra Ebu Bekr'imiz Sıddık gibi bir zat senden özür dileyecek sen onu kabul etmeyeceksin ha olur mu ya Ömer diyor ve orada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız Fazilet sahibi zata karşı kendi aralarında olan hadisede bile ne yapıyor? Bunun kıymeti kadri bilinmeli diyor. Benim arkadaşımı bana bırakın diyor. Benim arkadaşımı hatasıyla, sevabıyla bana bırakın diyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatır biz ondan sonra Hazreti Ebu Beklin'i Sıddık'ı üzmemek için elimizden geleni yaptık diyor. Evet. Elimizden geleni yaptık. Şimdi muhterem müminler onun için Ebu Beklin'i Sıddık'a Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın haklı olarak böyle yaptığı bir tavırdan dolayı bile Resulullah razı olmazsa Olmazsa. Bugün Müslümanım zannedip kendilerini de yok efendim hilafet Hazreti Ali kerramallahu veçenin hakkıydı da Hazreti Ebu Bekri'nin Sıddık onu kasbetti veya Hazreti Ömer orada haksızlık etti vesaire gibi konuşanların acaba Hazreti Rasulullah ındinde deri durumları nedir? Yarın Hazreti Rasulullah bunlara ne yapacaktır? Ama bu efrada yani bu fertlere ben fazla bir kabahat bulamıyorum. Onların Allah'ım Rabbi kaderi mi böyledir diyorum. Ama onların başındaki Ahut denilen hocalar var ya. İşte onları bu hale sürükleyen, gerek medine Münevvere'de gördüm, gerek başka yerlerde bütün yaptıkları kendi şahsi bir takım düşünceleri, mülahazalarıyla bu insanları istismar etmekten başka hiçbir hataları yok. Eğer bu adamları rahat bıraksalar bunların hepsi hidayete erecekler. Çünkü ayeti celiliğe bakınız. لَقَدْ رَضِيَ anil عَنِ iz اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ Ağacın altında Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun, evet, Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun, o biat edenlerden rızasını bildiriyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra açın Tevbe Suresini, Yüzüncü ayeti celileye bakın Hazreti Allah Celle Celaluhu Burada şöyle buyurur Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Vessabikunel evvelune Minel muhacirine vel ensar Evet Bakınız Hazreti Allah Celle Celaluhu Burada Burada Evvela Medine-i Münevvere'de münafıklardan bahseder. Ondan sonra Medine-i Münevvere'de köylülerden Allah'ın rızasını, peygamberin yakınlığını kazanabilmek için dine yardım edenlerden bahseder. Onların iyiliklerinden bahsettikten sonra nitekim bakınız 99. ayet de ve minel arabi köylülerden men yu'minu billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahirete iman eden ve yattakizun figu infak edip verdiklerini de bilen ittihaz eden ne ittihaz eden gurubatın indallahi Hazreti Allah'a yakınlık zekat veriyor kurban kesiyor sadaka veriyor bunları Hazreti Allah'a yakınlık vesilesi ve salavatir Rasuli peygambere yakınlık onun duasının rızasını almak şeklinde mütalaa edip düşünenler var ya işte ela inneha gurbetun dikkat edin bu yaptıkları Allah'ın rızasına uygun ve onlar için nedir gurbettir yakınlıktır seyduhülühümullahü rahmetihi yakında Hazreti Allah bunları rahmetine dahil edecek cennetine koyacak İnna Allah'e Gafur çünkü Hazreti Allah Gafur ve Rahimdir. Bir de şunlara bakın diyor Cenab-ı Hak. Ve sabikūne levvelūn öne geçenler, öne geçenler. Kimden minel muhacirīne muhacir o öne geçenlerde kimden minel muhacirin muhacirlerden? Bunlar Allah'ın rızasına erenler. Vel ensar. Ensardan öne geçenler, öyle mi? Onlar Allah'ın rızasına erenler, bir de ve teba'uhum bi ihsanin, güzellikle o muhacir ve ensara uyanlar var ya, radiallahu anhum, Hazreti Allah onlardan razidir ve razu an onlar da Hazreti Allah'tan razidir. Bu ne büyük müjde bizim bizim için de. Bakınız. Ve sabi kün el evveliune min el vel ensar, Muhacir ve ensardan önce önce olanlar, demek ki onlar bizden önce. Ama ve lezine tebauhun bir ihsanin, güzel bir imanla, güzel bir amelle, o sahabeye uyan ve onların yolunda olanlar var ya elhamdülillah, itikadı düzgün, ameli sahi, şu ümmeti Muhammed de onların yolundadır. Evet radıyallahu anhum hazreti Allah onlardan razidir inşallah bizden de razı bakın radıyallahu anhum hazreti Allah onlardan razı kimden muhacirden ensardan iyilikle onlara tabi olanlardan kıyamete kadar gelecek eshaba ensar ve muhacirine tabi olanlardan hazreti Allah razı ve razı an onlar da Hazreti Allah'tan razı. Bizim ne hattı bize ki Allah'ımızdan razı olmayacağız. Öyle değil mi? Hepimiz Allah'ımızı sevecek, Allah'ımızdan razı olacağız. Ve at lehum cennetin tecrîbi tahdehel enharu halidîne fîha ebedâ. İşte Hazreti Allah o razı olduğu muhacire, ensara ve güzellikle onların yolunda olanlara cennetini hazırladı. Zâlikel fevzul azîm. En büyük kurtuluş işte budur. Elhamdülillah. En büyük kurtuluş böyle inanmak ve böyle olmaktır. Tevbe suresinin 100. ayeti cellesi bu. Bakın Rabbimiz ensarı, muhacirini güzellikle onların yoluna tabi olanları böyle övüyor, böyle bahsediyor. Ondan sonra da yine fetih suresinin sonuna bakın. Burada ayeti celledice Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Estaizü billah bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Allah Hazreti Muhammed'in Mustafa'yı gönderdi. Nasıl gönderdi bakın? Huvellezî o Hazreti Allah ersele rasûluhu peygamberini gönderdi. Neyle bil huda hidayetle gönderdi. O peygamberin dediğidir Hazreti Muhammed'in söyledikleridir Hidayet Ve dinil hakkı Hak olan dinle İslam'la Gönderdi Niçin? Ne yapacak Hazreti Muhammed Bu hak dinle Li yuzhirahu aletdini küllihi Temsil ettiği Getirip insanlığa tebliğ ettiği Dini bütün dinlerin Üzerine çıkaracaktır Bunun için gönderdi Hazreti Muhammed'i kendi bakın Hazreti Muhammed hidayet e, e, hidayet dini ile geldi insanlara yol göstererek hidayet etti ve aynı zamanda bütün dinlerin üzerine çıkmak üzere, üzere hak dinle geldi. Onun için bütün dini dini yani peygamberin dini İslam diğer dinlerin üzerine galip gelecektir. Ve kefa billahi şehide. Buna Hazreti Allah şahittir. Bu böyle olacaktır. Bütün dinlerin üzerine galip. Ey Müslüman kardeşlerim bir an için düşünün. Hazreti Allah, Hazreti Muhammed'i ne için göndermiş? Evvela hidayet olmak, yol gösterecek insanlara bunun için göndermiş. İki, hak olan din ile göndermiş İslam. İki, üç, bu hak olan dini bütün yeryüzünde din namı altında benimsenmiş her şeyin üstüne çıkarmak, kabul ettirmek için göndermiş Hazreti Muhammed. Bu bu şekilde gelmiş ve bunların hepsi yapılmış, hepsi olmuştur. Ondan sonra da peygamberimiz El İslamu ya'lu ve la yula İslam yücedir ve yüksektir. Onun üzerine ali olunmaz buyurmuş. Şimdi o zaman her Müslüman peygamberine yardım edecek. Ne yapacak? Ali olan İslam'dır, onun dışındakiler hak değildir diyecek. Ve böylece İslam'ın üstünlüğü ortaya çıkacak. Şimdi ortaya çıkıp bazıları da, yok efendim Hristiyanlık da haktır, yok efendim Musevilik de haktır. Onlar da cennete gidecektir diyemeye kalkışacak olursa, İslam dininin üstünlüğünü göstermek üzere gönderilen Hazreti Muhammed'in hizmet anlayışına gayesine aykırı olur mu olmaz mı? Bakın Cenab-ı Hak ne buyurur? Hazreti Muhammed'i hidayetle gönderdik Hak din İslam'la gönderdik gönderme maksadımız İslam'ı bütün dinlerin üzerine çıkarmaktır. Hak din İslam'dır diyecek ve ona hepiniz yardım edecek. Şimdi çıkmışız ortaya hocayız diyoruz. Ayrıca nedir? Hristiyanlık da haktır. Musevilik de haktır. Onlar da cennete gidecek. Hazreti Muhammed İslam'ı bütün onların üzerine çıkaracaktı. Bu sözümüzle Hazreti Muhammed'e ihanet etmiş olmaz mıyız bu hotele Allah muhafaza. Ne kadar yazık. Allah insanlara hidayet nasip etsin. Yani hoca olmak, hacı olmak bir şey değil. Allah hidayet nasip etsin. Mühim olan budur. Yarabbi bize duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasıl müyesser eyle Allah'ım. Ben bir iki dakika bak uzatıyorum ama bu uzatmak sizin vaktinizi almak değil. Dışarıda ezan okunduğunu hala duyuyorum. Ezan okunuyor demek ki... Demek ki vakit yeni girmiş. Ezan devam ederken ben de konuşmamı bitiriyor ve böylece sizin geç kalmanıza imkan ve fırsat vermiyorum. Zaten hocaefendi de mi, şeyde mihrapta, şey minberde vaktimizi almadan hemen hutbenin Arapçasını okuyup yerine getiriyor. Ya Rabbi bizi duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı i Şerif'ine muvafık şekilde amel etmeyi nasip eyle Allah. Rabbim bizlere hakkı hak olarak gösterip hakka tabi olmayı nasip et Allah. Amin. Batılı batıl olarak anlayıp batıldan da iştinap etmeyi nasibi müyesser eyle, Allah. Lillahi'l-Fatiha.